Atıyordu. Lameadan daima pek sıcak bir his duymuş, onun da beraber bulunmaktan haz almıştı. O da küçüklüğünden beri daima onun etrafında dolaşır, daima güler, birisinden yüz bulmuş çocuklara mahsus sokulganlıkla daima yanına gelirdi. Demek bugün bon marşede uzun bir gaybubetten sonra onu görünce vücudunu sarsan şey… Artık o şeyin tesiri mahiyetinden kaçmaya, nefsini onun hükmü dairesinden çıkarmaya lüzum görmüyordu. Bakınız, o siyah peçenin, siyah çarşafın, siyah saçların altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor. Güya siyah bir nur ki baş döndüren, ateşli bir sevda havasıyla vücudunu sarıyor, yakıyor fakat okşayan bir ateş, bir ateş ki sıcak bir buse gibi. Artık saklamaya ne lüzum var. İşte bütün Hüsrân'ın içinde geçen gençlik sevdasının emel zübdesi, o münevver rüyalarının genç kızı, hayatında birinci ve sonuncu olmak üzere seveceği vücut, işte o biraz evvel gülerek dudaklarını basarak hafifçe başıyla selamlayarak "Efendim" diyen Lamia idi. Şiirlerini dinlemek istiyormuş. Onu Lamia'ya kendisi okumak isterdi. Zihninde bu şiir takriri için mahsus bir hücre tertip ediyor. Lamia'yı orada bir kanepeye oturtuyor. Kendisi ta ayakların dibine küçük bir ayak iskemlesine oturuyor. Sonra titrek bir aşk sedasıyla bütün fikirlerinin, hislerinin muhassalası olan bu şiir parçalarını bir sevda teranesi gibi onun müteessir gözleri altında enşed ediyordu. Ah o sevda dakikası. Acaba mahrum hayatında o bahtiyar çağı çalacak mı? Naasiyesinde bu sual bir endişe hattı terzime ediyordu. Kendi kendine ''Niçin onun benimle izdivacını istemesinler?'' diyordu. O da kendisini sevmiyor mu? Bir saat evvel o kendisine tebessüm eden gözlerde bir gizli incizap manası hisse olunmuyor muydu? Bu aralıkta yanı başında koşan bir kız kumların üzerine yüzük oyun düştü, başını çevirdi. Çocuk iri mayi gözleriyle istimdat ederek ona bakıyordu. Yerinden kalktı, çocuğun ellerinden tuttu, kaldırdı. Bu bakka onu hakikate iade etmiş oldu artık tekrar oturmadı. Yavaş yavaş türlü renklerde elbiselerle süslenen iskemlelerin, korucukların arasından süzülüp çıktı. Elinde şiir defteri, gözlerinin içinde şimdi artık tam bir vuzuhla gülümseyen Lamia, ahiste ahiste Taksim Caddesi'ni çıkmaya başladı. Bir gece Herkes yatak odasına çekilmek üzere kalkmışlardı. Muhtaat hilafına olarak sokak kapısının kuvvetle çalındığını işittiler. Seher kapıyı açıp açmamak lazım geleceğinde mütehayırdı. Gece şu küçük asure evin kapısı çalınmak o derece müstesna bir bakaydı ki herkes de ufak bir helecan hasıl oldu. Nihayet Ahmet Cemil Seher'e tekadüm etti. Kapıyı açtı, karşısında hamal kılıklı birisini gördü. Rehbi Bey'in evi burası mı? Burası. İsmini işitince Vehbi Bey telaşla kapıya geldi. O vakit Ahmet Cemil çekildi. Eniştesi ile kapıdaki adamın arasında cereyan eden muhadereyi herkes taşlıkta gergin bir dikkatle dinliyordu. Vehbi Bey'i öteki evden istiyorlarmış. Sultan Ahmet de babasının evinden. Herif sebebini emvelen söylemek istemiyordu. Sonra gördüğü ısrar üzerine ağzından parça parça izahat alınabildi. Efendi birdenbire hastalanmış, gündüz hiçbir şey yokken, hatta akşam yemeğinde pek iyi bir haldeyken, gece odalarına çekildikten sonra birdenbire düşmüş, şimdi lakırdı söyleyemiyormuş, kımıldanamıyormuş. ''Vehbi Bey, biraz beni bekle.'' dedi, sonra içeri girdi, herkes teessüf beyanına, tesliyet iradına hazırlanıyordu. O bilakis güldü, doğa bir vakaya muttali olmuşçasına alay ediyor ve... Herkesin yüzüne bakarak sanki bu vakanın müthit tesirinden başkalarının da hisse alıp almadığını tetkik ediyordu. Yegâne mütealla olarak Ahmet Cemil'in yüzüne baktı. Bu yaşta genç bir kızla evlenmenin neticesi budur, değil mi? Yalnız şu söz ihtiyarın hastalığındaki mahiyeti izah etmiş oldu. Ahmet Cemil dilinin ucuna kadar gelen suali zapt etti. Fakat Vehbi Bey o suali anlamış da muhataplarını merakta bırakmamak lütfunu gösteriyormuş gibi pederinin musabiyetini iki hane arasında tayin etti. Nüzhur dedi. Bu akşam Vehbi Bey gittikten sonra yatak odalarına çekilmekten vazgeçtiler. İki kardeşle anne birçok zamandan beri birinci defa olarak gecenin celsesini o eski samimiyetle geçirmek istediler. Muhaderre bütün bu vaka üzerine cereyan ediyordu. İkbal pek az söze karışıyor, artık herkesin alışmaya başladığı düşünceli tavrıyla ara sıra iki manasız kelimeyle muhadereye iştirak ediyordu. Bir aralık Ahmet Cemil, "İhtiyar giderse matbaaya ne olur bilmem." dedi. O vakit İkbal kardeşine derin bir nazarla baktı, söyleyeceği sözün söylememek istediği tarafını gözleriyle anlatmaya çalışarak dedi ki: Bey zaten pedere bir şey olursa istifa ederim. Kayın biraderle beraber matbaayı idare ederiz diyordu. İkbal bu sözü söyledikten sonra pederinin vefatını bekleyen kocasının utanılacak bir mahiyetini ifşa etmiş gibi gözlerini indirdi. O vakit Ahmet Cemil onun bütün heyetinden kocası için bir nefret havasının uçtuğunu hisseder ta izdivacından biri anlamak istedikleri sırrının bir parçasını görür gibi oldu. İkbal tekrar gözlerini kaldırdı, kardeşine baktı, ağlamaya hazır gibi duran gözleriyle "Gördünüz mü? Beni verdiğiniz adamı anladınız mı?" demek istiyor gibi baktı. Ahmet Cemil biraz daha istizaah etmek istedi. "Ne vakit söylüyordu?" dedi. İkbal kuru bir sesle "Her vakit." dedi. Sonra başka bir soruyla cevap vermeye mecbur olmaktan korkuyormuşçasına kardeşiyle annesini bıraktı, çekildi. Seyyar oda kapısının yanında, odanın hem içinde hem dışarısında eski zamanlardaki hususiyeti ihtiyar eder bir teklifsizlikle muhadereye iştirak ediyordu. İkbal'in son sözü üzerine bir şey mırıldandı, anlayamadılar. Yalnız İkbal çıkarken, "Küçük hanımcığım, ben de sizin yanınızda geleyim." dediği işitildi. Ertesi gün Ahmet Cemil matbaaya gittiği vakit eniştesini Ahmet Şevki efendinin yanında gördü. Ahmet Şevki efendinin çehresi her zamandan biraz daha ziyade kızarmıştı. Yanlarına girdi. Bekbi Bey yalnız peder fena dedi. Sonra daha ziyade izahat vermeye lüzum görmeyerek ilave etti. Bundan sonra batba üçlerine benim bakmaklığım lazım geliyor. Onun için bir karar verelim. Şimdi Şevki efendiden bazı şeyler soruyordum fakat aldığım izahatı pek kafi bulmuyorum. Bekbi Bey adeta yüksekten söylüyordu. Ahmet Şevki efendi ile Ahmet Cemil birbirine bakıştılar o devam ediyordu şimdi şeyhki efendi bir muftura yapmalı ev melamatpa'da mevcut olan alet ve edebiyatın harflerin bir fihristini isterim sonra matbaa ve gazete memurlarının isimleri maaşları diğer bir kağıda matbaanın geliri gideri Ahmet Çevki efendi bunalıyordu Ah şu dakikada çekmecesinin yanı başında sanki kendisine mahzun masum bakıp duran koyu nefteyi alpakha şemsiyesini şu şapkının kafasına indirdikten sonra matbaayı bırakıp gidebilse. Artık matbaanın zevke kaçacağını anlamıştı. Deniz Dün gece yatağa serilen babası için sabahleyin şifa çarezi tahririsine koşması lazım gelirken matbaaya can atarak hesap soran bu adamın karşısında bütün yuvarlak vücudu baştan aşağı titreyen bir kütle kesilmişti. Ahmet Cemil bu muhavereyi yarım bıraktı. Daha ziyadesini dinlemek, görmek istemeyerek heyeti tahririye odasına girdi. Orada yalnız Sait vardı telaş içinde havada kokusunu aldığı havadisin nev'ine vukuf arzusu kuru vücuduna sığamayarak ellerini ovuşturarak Ahmet Cemil'i hemen istintak etmek istedi. Müdür ölmüş mü? E onun gibi bir şey. O vakit sahip sırıttığı, yalıştığı Ahmet Cemil'e daha ziyade sokuldu. E artık enişte beyiniz matbaayı size bırakır dedi. Ahmet Cemil bir dakikada bu kısa zayıf kuru çocuğu tokatlamak istedi. Ah bu insanlar şu içeride hesap soran oğul burada lastikten yapmak gülünç bir soyutarı gibi yaranmak için dizlerine sıçramaya çalışan mahluk Ahmet Cemil'in nefretten göğsü şişiyordu işe başlamayacak olursa rahat edemeyeceğine hükmetti Avrupa gazetelerini açtı, tercüme edecek havadis aradı. Nihayet daima Amerika'ya isnat olunan garibelerden bir şey buldu. Mütenevviyan sütunlarında daima halkın hoşuna giden bir düzme fıkrayı biraz da kendisi süsleyerek serbest tercümeye başladı. Cemil Bey baksanıza, kendisini eniştesi çağırıyordu. Kalktı yanına gitti. Beni bu akşam beklemesinler. Yarın yine burada buluşuruz. Şerki efendi istediğim şeyleri hazırlayacak. Yarın sizinle de konuşmam lazım geliyor. Vehbi Bey bir amir sıfatı takınmıştı. Birden kendisini bu adamın karşısında küçülmüş, alçalmış gibi gördü. Enişte demeye ancak razı olabildiği bu adamdan bugün Emre benzer şeyler mi alacak? Vehbi Bey matbaanın tahtalarına güya her vakitten ziyade bir tasarruf kudretiyle basarak çıktı. Ahmet Cemil yazı odasına dönmedi, arkadaşının odasında kaldı. Sahibin tecessüslerinden emin olmak için kapıyı da kapadı. Gülmeye çalışarak Ahmet Şevki Efendi'ye baktı. İdare memurunun çehresi boğazı sıkılıyormuş gibi kıpkırmızıydı. Bir şey söylemeden evvel yutkundu, sonra bütün ciğerlerini dolduran hiddet havasını boşaltıyormuşçasına derinden geniş bir soludu, iskemlesine oturarak "Anlaşıldı." dedi. Sonra anladığı şeyi izah etmek istedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık benim için matbaa bitmiştir. Burada Ahmet Cevki efendi değil kalıbını göreceksiniz. Ben bu azamet tabrını çekemeyeceğim. Daha ilk günü gelip de bana bir uşak muamelesi eden herife Erişte ne herif dediğime istersen iddet et. Ahmet Cemil gülümsedi. O mütekebbir edaya ben tahammül edemem. Siz kayın enişte matbaayı istediğiniz gibi idare ediniz. Ben kendime bir iş buluncaya kadar gelir giderim. Yarın sen de matbaada mevkiinin ehmiyetini anlayınca idare memurunu çağırırsanız da diye beni yanına getirtecek değil misin? Ahmet Cemil bir daha gülümsemedi.